Hazırlayan ve sunan Çeleng Bartra. Merhaba, ben Çeleng. Açık Radyoda Harçtan Sanat Programına hoş geldiniz. Bu beşinci programım. Açık Radyo Yönetimine ve bütün teknik ekibine çok teşekkür ederim. Umarım. Hepiniz benim gibi pazartesi sendromunu aşmak için yeterli e, çabayı göstermiş ve şu anda iyi hissediyorsunuzdur. Bugünkü gündemimiz buna iyi gelecek bazı alanlara odaklanıyor. E, Türkiye'de belki futbol, politika bütün bunlar geç, geçen haftanın gündemini bolca işgal etti. Umarım pek çoğunuz da 19 Mayıs'ı e, kutladınız ve 19 Mayıs vesilesiyle çeşitli yerlere tatil gitme imkanını buldunuz. Ee, ve yine umarım ki dönüşte çok fazla trafikte acı çekmeden şu anda e, işinizin başına daha mutlu ve huzurlu bir şekilde ulaşabildiniz. Bütün bunlar olurken dünyada sanat anlamında başka bir gündem vardı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından 1977 yılında Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edildi. ...UNESCO tarafından da ta o yıllardan itibaren yani 70'lerden bu yana 18 Mayıs günü e, müzeler günü olarak e, kutlanması teklif edilmiş bir gün. Türkiye'de de 1982'den bu yana e, Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimleriyle hem 18 Mayıs hem de 18 Mayıs'ı içine alan 18-24 Mayıs haftası müzeler haftası olarak kutlanıyor. ...bütün bu gündemde bu biraz e, gümbürtüye, karambole gitmiş olabilir. E, yine Avrupa Konseyi'nin UNESCO'nun ve İKOM'un himayelerinde... ...Avrupa'da bir müzeler gecesi etkinliği de düzenleniyor. 18 Mayıs civarında, yani birkaç gün öncesi, birkaç gün sonrasında. E, Türkiye'de de bu düzenlendi. Tam da 18 Mayıs, yani geçtiğimiz hafta, 18 Mayıs çarşamba günü... ...Kültür Bakanlığı'na bağlı 35 kamu müzesiyle... ...özellikle İstanbul'u ve civarındaki bazı özel müzeler... E, bu programa dahil oldular ve müzelerin normal kapanış saatinden sonra saat 11'e yani 21'e e, 23'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık tuttular müzelerini pek çok özel etkinliklerle de bunu bugünü kutladılar ve zenginleştirdiler. Dolayısıyla 18 Mayıs yani geçtiğimiz hafta e, boyunca e, özellikle İkom'un bu yıl için teklif ettiği müzeler ve cultural landscapes yani kültürel manzaralar ki İkom'un Temmuz ayında Milano'da yürüteceği e, genel konseyinin de, genel konferansının da teması budur. Bu e, eksende pek çok etkinlik yapıldı. Nedir bu Uluslararası Müzeler Günü ya da e, işte Müzeler Haftası, Avrupa Müzeler Gecesi... ...bütün bu birbiriyle ilişki içindeki e, özel günler ve kutlamalar. Bunların asıl amacı özellikle ICOM'a yani Uluslararası Müzeler Konseyi'ne göre müzelerin kültürel değişim... ...için önemli bir araç olduğunun altını çizmek, kültürel zenginliği arttırmak, özellikle karşılıklı e, iletişimi ve insanların birbirini daha iyi anlamasını sağlamak... ...kooperasyonu, işbirliğini güçlendirmek ve hatta kültür etkinlikleriyle insanlar arasında barışı ve anlayışı da... Geliştirmeyi amaçlıyor. Her yıl 18 Mayıs civarında düzenlendiğini söyledim. Bu bir hafta sonu olabilir, bir haftaya yayılabilir ya da bir gece olabilir. Ve 2015 yılında yani geçtiğimiz yıl bu programa dünya çapında 35 bin müze ve sanat kurumu katılmış, 145 ülkede. Türkiye de bu ülkelerden biri elbette. Şimdi e, ben geçtiğimiz hafta 19 Mayıs'ta e, fırsat bilip Barcelona'ya gittim ve e, bu müzeler gününe ve oradaki Avrupa Müzeler Gecesi ki 21 Mayıs Cumartesi gecesi kutlandı. Ona denk gelme fırsatı buldum. E, bugün o yüzden e, gezegenden kültür sanat haberleri getiren hariçten sanat programında Barcelona konuğumuz olacak ve bu müzeler ...günü ve Avrupa Müzeler Gecesi'nde... ...orada neler olduğundan biraz bahsetmek istiyorum size. Barcelona'a bildiğiniz gibi turizmi... E, ...çok gelişmiş... ...bir ülke herhalde hakikaten dünyanın önemli turistik kentlerinden biri sayılabilir. Ee, ama sanat ve kültür alanında da özellikle dünya modern sanatının çok önemli bazı isimlerinin... ...ressam ve sanatçılarının Katalan olduğunu yani Barcelona'nın başkent olduğu bu bölgeden geldiklerini... ...ya da Barcelona ile çok özel ayrıcalıklı bağlarının olduğunu söylemek mümkün... ...hemen birkaç isim sayabiliriz. Picasso ki kendisi aslında Malagalı'dır. Ama müzesi e, Barcelona'dır ve bunun özellikle Picasso'nun kendisi istiyor. Barcelona kentiyle çok yoğun bağları nedeniyle. E Dali aslında Barcelona'nın biraz kuzeyindeki Figüres kentinden... ...ve orada e, uzun yıllar çalışmaları sürdürmüş orada ona ait bir müze ve mekan var. Ama Barcelona için çok önemli bir isim. E, Miro ve Tapies... Ee, ...tabii bir de bütün bunların da öncüsü, ustası sayılabilecek bir mimar ki kentin çok farklı yerlerine imza atmış bir isim Gaudi. Barcelona adeta Gaudi'nin mimarisinin izini sürebileceğiniz, Gaudi eşliğiyle eşliğinde keşfedebileceğiniz bir kent... Kentin her yerinde işte katedrallerden, e, Sagrada Familia'dan, parklara, özel mülkiyet bazı evler için yaptığı tasarımlardan, müze içindeki kendi yaptığı yerleştirmelere kadar her yerde Gauden'in izini sürmek mümkün. Keza örneğin Miro içinde, Juan Miro içinde sırf özel bir takım bilgisayar uygulamaları, özel haritalar var ki hem müzelerde hem kentin çeşitli yerlerine açık alanlarda, kamusal alanlara yayılmış işlerini takip edebilmeniz adına. Bu isimlerin kendilerine ait müzeleri yani e, Antone Tapies Vakfı, e, Juan Miro Vakfı ya da işte Picasso Müzesi gibi... ...zaten bu isimlere adanmış e, sanat kurumlarının yanı sıra Ulusal Katalan Sanat Müzesi mutlaka görmeye değer bir yer. Burası daha Roma döneminden... Modern sanatının sonuna kadar, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ki döneme kadar pek çok alandan Katalan ve İspanyol sanatının önemli seçkilerini getiriyor. 18 Mayıs'ta Müzeler Günü'nde burayı çok yoğun kitleler ücretsiz olarak geziyorlardı ve özel etkinliklere katılıyorlardı. Bunlar haricinde kentin asıl çağdaş sanat müzesi Macba. Ee, ve yine hemen ona çok yakın olarak konumlandırılmış CCCB diye Türkçe kısaltabileceğim CCCB adlı e, güncel kültür merkezi var. Bütün bunlar da e, Barcelona'ya giden gidecek ya da ziyaretçiler için önemli e, kültür sanat mekanları buluşma noktaları. Barcelona'da ne oldu bu müzeler gününde ya da müzeler gecesinde diyecek olursak e, çok... Tabi turizme de özellikle önem verdikleri için hem Barcelonalılar ya da İspanyol ziyaretçiler için hem de yurt dışından gelenler için özel programlar düzenlediler. 80 farklı sanat kurumu 18 Mayıs günü ücretsiz olarak kapılarını tüm gün ziyarete açtı. Bakın turizmden ekonomisini döndüren bir kentten bahsediyoruz. Ee, buna rağmen hakikaten 80... ...çok önemli ve zaten ziyaretçilerin gideceği, para ödemeye de hazır olduğu sanat kurumları kapılarını ücretsiz olarak açtı. Bunlar içinde de belediyeye ait sanat kurumları olduğu gibi e, Kültür Bakanlığı'na ait mekanlarda hatta özel müzelerde vardı. Ve sadece Barslanalı değil, Barslanalı'nın içinde bulunduğu büyük e, bölgede bu geçerliydi. E, bu 18 Mayıs gününde devam etti. 21 Mayıs Cumartesi ise özellikle Cumartesi'ye denk getirmek istiyorlar elbette, müzeler gecesini... ...düzenlediler, saat yediden gece bire kadar e, etkinlikler devam etti. Bunun içinde konserler, film gösterileri, rehber turlar, resitaller, dans gösterileri... ...ailelere özel bir takım atölyeler, aktiviteler, yemek tadımları, e, şiir okumaları gibi pek çok etkinlik vardı. Ve yine e, akıllı telefonlar için sırf bu geceye özel... ...uygulamalar, program kitapçıkları ve benzeri tanıtım malzemeleri de hazırlanıyordu. Şimdi bütün bu program içinde tabii dikkat çekici pek çok şey vardı ama benim bugün programda özellikle değinmek istediğim MACBA... ...yani e, Barcelona'nın ana güncel sanat müzesi olarak tarif edebileceğimiz kurum... Ki e, burası 1988'de hem Katalonya bölgesi ki özel bir bölgedir burası, Barcelona kenti hem de İspanyol e, Kültür Bakanlığı işbirliğiyle bir konsorsiyumla e, kurulan ve 1995'te açılan bir sanat kurumu. Pek çoğunuzu takip etmiş olabilirsiniz. Burası geçtiğimiz yıl yani 2015'in Mart ayında bir sansür vakasıyla uluslararası sanat çevrelerinin gündemine geldi. İspanyol kralı Juan Carlos'a hakaret niteliği taşıdığı iddia edilen Avusturyalı bir sanatçının yaptığı politik bir iş. Ines Doja'nın ürettiği bir iş ...MAKBA, yani müze yönetimi... ...tarafından sansürlendi... Ee, ...ve dolayısıyla... ...bütün bu kriz yönetilemedi ...çeşitli iletişimsizlikler... E ...de ortaya çıktı... ...sonuçta küratörler müze direktörünü... ...müze direktörü e bir diğerini... ...suçladı ama günün sonunda... ...Barteaume Marie ki kendisi uluslararası... ...modern ve çağdaş sanat koleksiyonları... ...birliği olan Simam'ın da direktörü... E ...istifa etmek zorunda kaldı... ...mart 2015'teki... Bu sansür vakasından sonra istifa eden direktörün yerine ancak bir yıldan kısa süredir yeni bir direktör var. Ve birazdan bahsedeceğim sergi bu direktörün ilk sergilerinden biri olarak tarif edebiliriz. Tam da Müzeler Haftası'nda e, Makba'da müzeyi bir kurum olarak eleştiren ya da bir müze gibi bir kurumda yer alması son derece ironik olarak da değerlendirilebilecek bir takım sergiler vardı. Macba'nın koleksiyonu 5000'den fazla yapıt içeriyor. Bunun çoğu katalan ve İspanyol sanatına ayrılmış durumda. İkinci Dünya Savaşı sonrasından günümüze. ...kadar yayılan ve farklı disiplinlere uzanan bir koleksiyondan bahsediyoruz elbette. Koleksiyonlarını yeniden e, asmışlar, ondan yeni bir seçki yapmışlar. Bundaki iyi alamet artık sadece İspanyol, Katalan ya da Batı odaklı bir sanat anlayışındansa... ...biraz daha Akdeniz Havzası'nın yani Barcelona'nın da ait olduğu bu geniş coğrafyanın... ...Akdeniz'in Doğu ve Güney e, bölümlerine de yer ayırmaları... ...örneğin Mısır, Lübnan, Cezayir gibi ülkelere de koleksiyonlarını açmaya başladıklarını... ...en azından o parçaları sergilemeye öncelik tanıdıklarını söylemek... ...iyi bir alametti. Weil, Show, Key, Akram, Zatari gibi sanatçılarla işbirlikleri yapıyorlar. Yeni sergilerde de bu isimlere rastlamak mümkün olacak. Süreli sergilerde ise tam da müzeler haftasında ironik de diyebileceğim... ...ya da bu müzeler Haftasına belki uygun da görebileceği çeşitli insanların iki sergi vardı. İlki ve küçük ölçekli olan solo bir sergi. Andrea Fraser adlı bir sanatçıya ait... Ee, çok özet söylemek gerekirse kurum eleştirisine odaklanan e, sanatçının 30 yıllık sanat pratiğinden bir seçki sunuyor. Ama serginin temel sorusu sanattan ne bekliyoruz? İşte müzeler haftasında bekle sormak son derece yerinde olan bir soru bu. Müzeler, küreselleşme ve sanat kurumları, yaratıcılık, sergi yapımı, estetik, güzellik, e, beğeni gibi sanata atfedilen bir takım kavramları özellikle feminizm... Ve kurumsal eleştiri yani institutional kritik olarak tarif edilen akım üzerinden okuyan bir sergi bu. Ama asıl ana süreli sergisi müzenin Punk'a ayrılmış durumda. Şimdi Punk'ın bir müze ortamında ne işi var diye soracaksınız. Evet büyük ölçekli bir süreli sergi bu. Geçtiğimiz hafta 13 Mayıs'ta açıldı ve 25 Eylül'e dek devam ediyor. Ee, i̇şte birazdan bahsetmek istediğim sergi bu. Punk ve Punk'ın güncel sanattaki izlerine... ...bakmaya çalışan bir sergi bu. Ama öncesinde bu sergiye geçmeden önce... ...kısa bir müzik arası vermek istiyorum. İşte punk deyince... ...biraz serginin kavramsal çerçevesine de... ...ısınmak icap eder. Serginin hemen girişinde bizi... ...No Future başlıklı büyük bir neon... ...yerleştirme karşılıyor. Ona da istinaden serginin kapağında da... ...fotoğrafını gördüğümüz Sid Vicious'ın... ...öncülündeki Sex Pistols grubundan... ...1977 yapımı... ...God Save the Queen, No Future...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 ...Hariçten Sanat programındayız. Sex Pistols No Future For You dedi. 1977 yapımı... ...God Save the Queen parçasını dinledik. Neden Hariçten Sanat... ...adlı programda böyle bir parçaya... ...yer verdik diye soracak olursanız... ...18 Mayıs... 24 Mayıs haftası Dünya Müzeler Haftası olarak kutlanıyor ve bu vesileyle Barcelona'daydım. Barcelona'daki en büyük sanat e, mekanı olarak görebileceğimiz güncel sanata ayrılmış bir müze olan e, Macba'da Punk ve Punk'ın güncel sanattaki izleri sergisinden bahsetmek istiyorum şimdi size. Biraz e, serginin kavramsal çerçevesini ısınmak adına Punk'ın da en önemli e, gruplarından biri sayabileceğimiz e, Sex Pistols'tan bir parçayla ...ısındık. Makba kurumundan bahsettim. Burası bir güncel sanat... E, ...müzesi. Sergi... ...yani ana sergisi şu anda... E, ...ki 25 Eylül'e kadar... ...devam ediyor. Punk ve Punk'ın... ...güncel sanattaki izleri başlığını taşıyor ve dünyanın farklı coğrafyalarından 60'ın üzerinde yaratıcı zihin yani sanatçı, e, müzisyen, e, akademisyen, tasarımcılara e, yer veren bir sergiden bahsediyoruz. Ee, ve bu, bu bir işbirliği yani Makba'nın sadece kendisinin yaptığı bir e, prodüksiyon değil. E, Madrid'de, Meksika'da, dünyanın farklı yerlerindeki sanat ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaptı. Ama küratörlüğünü Barselonalı bir uzman olan David e, Torres'in ...üstlendiği bir sergi, hem e, Katalan hem İspanyol hem de dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılar var. E, sergi bizi, e, Barselanalı bir sanatçı olan Jordi e, Clomer'in büyük bir araba üstünde no soru işareti e, future yazan, yani gelecek yok... E, yazan e, bir geniş enstrasyonuyla zaten müzenin girişinden nasıl bir serginin beklediğini işaret ediyor. E, punk e, gibi bütün e, kurumlara kurumsallaşmayı yapıyı gelenekleri reddeden hatta ona saldırmayı e, hedefleyen e, anarşik ...anarşist bakış açısına sahip bir akımın sergisini tabii böyle müze gibi... ...devletin e, resmi sanat kurumu gibi bir yerde sergilemeye kalmak, kalkmak... ...oldukça iddialı bir çaba. E, Makbo bu serginin altından kalkabilmiş mi diye soracak olursanız bence tarihsel bir bakış açısı getirmek e, anlamında oldukça yerinde bir sergi yapıldığını söyleyebilirim. Tabii eksikleri e, farklı coğrafyalara yeterince uzanamamış olması, örneğin Türkiye'ye hiç yer vermemiş olması e, bir e, sıkıntı olarak kendini gösteriyor. Ama sergiye baktığımız zaman sergi e, punk ...tarihçesinde bir e, yolculuğa çıkartıyor ziyaretçileri. E, aynı zamanda da punk'ın ve punk e, fikrinin, punk ideolojisinin varlığının bir tavır olarak duruşunun... ...yaratıcı zihinlerde nasıl etki de bulunduğunu incelemeye çalışıyor. Sergide enstelasyonlar var... Belgesel filmlerden parçalar var, fotoğraflar, videolar, resimler var ee, ve sırf özel bir bölüm e, punk tarihçesiyle ilgili bir zaman çerçevesi ve bunun farklı sanat akımları nasıl etkilerde bulunduğunu anlamaya çabalıyor. Ele alınan tematik bölümler arasında sergide gürültü yani noise, bugünkü sanat akımlarında da özellikle müzikte de yerini görebileceğimiz noise, şiddet, nihilizm. Anarşizm, e, cinsellik, cinsel özgürlük ön, öne çıkıyor. E, tıpkı punk kültürünün, punk müziğinin kendisinde olduğu gibi sergideki seçilen sanatçıların bakış açılarında da ya da üsluplarında da derin bir e, saldırganlık, tatminsizlik, uyumsuzluk, inançsızlık... Ee, ve özellikle de eleştirel bir duruş tabii ki hissediliyor. Bu eleştirel duruş özellikle kalkınma ve ilerleme fikrine, e, özellikle kapitalizmin ekonomik ve toplumsal sistemlerinin tüm alameti farikalarına, ikonlarına ve kodlarına karşı yıkıcı bir eleştiriden ve bir saldırıdan bahsediyoruz burada. Pank akımı e, tabii ki e, İspanya merkezi bir akım. ...değil Londra ve New York'ta 1970'lerin ortasında başlayan bir akım. Özellikle de... Ee insanların o dönemdeki mutsuzluklarını tatminsizliklerini, ekonomik kriz karşısındaki umutsuzluklarını e, ön plana çıkartıyordu e, bunun yansımasıydı ama coğrafi olarak çok farklı yerlere yayıldı. İspanya'da da bunun yayılması Londra'dan ve New York'tan gelen insanların getirdiği birtakım plaklarla müzik kayıtlarıyla vesaire başladı ama Franco'nun e, ölüm dönemine yani e, totaliter bir rejimden yavaş yavaş demokrasiye açılmaya çabalayan son derece yılgın bir İspanya'dan e, bahsediyoruz. Bu dönemde punk Movida akımıyla da iç içe geçti. Sonrasında bir takım e, aslında İspanya'daki underground yeraltı kültürleriyle el ele hareket etti ve orada da çok derin izler bıraktı. Hem medyada geniş yer buldu 70'lerin sonunda. Hem sonradan bir takım hardcore akımlar gibi deneysel müzik akımları gibi sanatın farklı alanları gibi pek çok yerde yansımalarını bugün dahi hissediyoruz. Ee, serginin zaten özel bir bölümü var. Punk'ın yankıları olarak çevirebileceğim bu bölümde özellikle İspanya'da ama dünya genelinde de videolardan, metinlerden, müziklerden, posterlerden, albüm kapaklarından oluşan... Punk'ın kökenlerini ta iki Dünya Savaşı arasındaki dadaizm'e kadar götürüp bugünkü yansımalarını ise örneğin 2012'deki Moskova Katedrali'nde Pussy Riot'un yaptığı eylemlere kadar taşıyan geniş bir skala'da punk'ın yankılarını anlamaya çalışıyor. E, sergide farklı coğrafyalardan e, 60'dan fazla sanatçı olduğunu da söyledim. Bunlar içinde e, Türkiye'den maalesef kimse yok. Oysa ki e, Türkiye'de punk ve yeraltı kaynaklarının kesintili tarihi 1978 ile 1999 arasında Türkiye'de punk'ı ve yeraltı kaynaklarını inceleyen iyi bir araştırma kitabı yayınlamıştı. E, Bas ...tarafından e, Türkçe'ye kazandırılmış, hazırlanmış bu kapsamlı ve nitelikli bir punk müzik kitabıydı. Editörlüğünü Sezgin Boynik ile Tolga Güldal ile üstlenmişti. Oradan da biliyoruz ki Türkiye'de de 78'lerden yani 70'li yılların en azından sonlarından itibaren punkla ilgili ciddi bir kültürel birikim söz konusu ve bununla ilgilenen pek çok sanatçı da elbette mevcut. Keşke onlara da yer verilseydi diyoruz. Ama ön plana çıkan isimlerden biraz bahsedecek olursam sergide böyle feminist sanatın da önemli isimlerinden sayılan Tracey Emin, Vali Export gibi isimler var. Jean-Michel Basquiat var. Paul McCarthy var. Guerrilla Girls var. Yine feminist sanat alanına sokabileceğimiz. Jonathan Mies var. Santiago Sierra var. Biraz önce serginin girişinde No Future Halt ...arabanın üstündeki neon işaretili bir enstelasyon ki... Jordi Clomer bununla farklı kentlerde e, gezip... ...arabasıyla insanların zillerine basıp, e, bataryelerle gürültü çıkartıp... ...hakikaten kamusal alanda insanlara rahatsızlık hissi uyandırmaya çalışan... ...performanslarıyla da tanınan e, bir sanatçı. Bu tarz pek çok e, isim var sergide. Ve de e, sergi için özel... E, ...müzik listeleri, müzik seçkileri de oluşturmuşlar. Tabii serginin kapsamlı bir kataloğu olduğunu belki söylememe dayı gerek yok... ...ama bu müzik listeleri hakikaten benim için enteresandı... ...özellikle de İspanyol punk sahnesini keşfetmek adına... ...ve bu punk'ın bugünkü müzik gruplarında nasıl e, yankılar uyandırdığını görmek adına. Birazdan e, çalacağım parçayı ben seçmedim. Punk alanındaki bir ses teknisini, müzik danışmanı ve radyo programcısı için... Bu e, Makba'daki punk sergisine özel seçilmiş Raul Hinozada tarafından seçilmiş bu parça. E, Mekanio adlı İspanyol bir punk grubunun geçen yıl yazdığı 2015 tarihli bir parçası adı Edikan Pedres. Grubun adı e, tıbbi bir terim Mekanio e, bağırsaktan çıkan anlamına geliyor. Parçaları ise Edikan Pedres taşları eğitmek diye Türkçeleştirebileceğim bir parça. Bu parçayı da birlikte dinleyelim. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo ocho hijos y pienso que esta ley me, me, me agrega especialmente a mí como madre porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándulas que se llaman las amígdalas empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales copular por el ano, en donde el ano al recibir esos, esos espermas no puede nunca engendrar eh, porque se encuentra con caca entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto gracias y luego las mujeres al masturbar Margarita, gracias Meccanio adlı İspanyol punk grubundan dinledik. Educan Pedres yani taşları eğitmek adlı bir parça. Neden dinledik derseniz bu parçayı... E ...Karçıdan Sanat Programı'ndayız. Ben Çelenk, size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Bu hafta Barcelona'daydım ve Barcelona'da, Macba'da, oranın güncel sanat müzesinde... ...Punk ve Punk'ın güncel sanattaki İzleri" adlı kapsamlı ve sanat tarihine de... ...hatta genel olarak Punk tarihine de bakan bir sergi var, ona odaklandık. Ee, bu serginin vesilesi de aslında e, Dünya'da Müzeler Haftası olarak kutlanan 18-24 e, Mayıs... ...dönemi ki yarın sona eriyor... ...bu Türkiye'de de kutlanan bir hafta... ...18 Mayıs'ta... ...Barselon'daki bütün müzeler... ...ücretsizdi, 21 Mayıs'ta ise... ...Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında... ...böyle bir müze hakikaten... ...bir kültür sanat etkinliği, böyle bir okul... ...gezisi gibi gezmek değil de... ...gece müzeyi daha... ...etkinliklerle, aktivitelerle... ...bir dışarı çıkma... ...ya da sosyal aktivite gibi deneyimlemek mümkün oldu... ...Punk sergisi kapsamında da... ...Makba'da 21. Mayıs Cumartesi günü... ...özel bir takım performanslar, konserler... ...gerçekleştirildi... Ee, Makba'daki punk sergisi ve yine kurumsal eleştiriye yer veren Andre Fraser'ın kişisel e, sergisi her ikisi de Eylül ayına kadar devam ediyorlar. Punk sergisi 25 Eylül'e kadar hatta Eylül sonuna kadar devam ediyor. Barcelona'ya yolu düşecek e, Herkese bu sergileri e, davet etmek mümkün. Hepinizin de Müzeler Haftası kutlu olsun. Harçtan Sanat'ı böylece bu haftalık kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.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 Hazırlayan ve sunan Çelenk Bahtır. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.